this is spreaker web radio downside about to earn just Cause my girl, really do, but for fun, so I my car. it's it. right. just check my clock, and what it's, <laughs> yes! it's been a long time, and we shouldn't have left you. We've been in the studio working out some issues. Now we back again. LA Symphony's the trend, dipped in chocolate. Now we take out my pen, and we cannot pretend. There's a little reason we sent this major song. Evet, herkese merhabalar. Ben Kahraman Uğurlu. Ee, yeni bir podcast, e, canlı radyo, e, internet radyosu, her ne de diyebilirsek ismine, e, bir deneme yayınıyla e, başlamak istiyorum. E, Kahraman Uğurlu e, bu yayınla neler yapacak? Ee, şöyle anlatabilirim ki e, teknoloji gündemi e, sürekli gelişiyor, hızlı gelişiyor. E, biz de e, şu anki niyetimle e, günlük olarak yapabilirsek zor olduğunu biliyorum. E, şöyle 20'şer ya da 30'ar dakikaya sığdırarak gün içerisinde yeni teknolojik haberlerle internetle, sosyal medyayla ilgili e, haberlerden ee, bir derleme yaparak e, bir şeyler yapacağız. Ee, daha çok bilgilendirme amaçlı olacak. Tabii arada bir sohbetlerimiz falan da olacak. Ee, yeni başladık. Umarım hatalarımızı affedersiniz. Ee, bakalım bugün mesela sizlere neden bahsedeceğiz? Evet. Ofisinize ve evinize girmek için yakın gelecekte çok daha kolaylıklar sağlanmasıyla alakalı bir haber var. Bu haberde yine Amerika'dan geliyor bu haber. Parmak izinizi 6 metre öteden parmak izinizi tanıyabilecek bir sistem yapılmış. Daha doğrusu bu sistem sistem üzerinde çalışılıyormuş. Bu sistem başarılı olduğu takdirde ee, tabi bir tanıma sistemlerinin geliştirilmesi e, bayağı avantajlı olacaktır. Diğer bir haberimize geçelim. Ee, Nexus 7. Evet aslında şu anda ben bu yayını yaparken aynı zamanda Google'ın e, etkinliği devam ediyor. Muhtemelen Nexus 7'yi tanıtıyor olabilirler. Onunla ilgili yarın bir program yaparız. Bu arada bugün 27 Haziran 2012. Bunu da belirtmiş olalım. Gizmodo sitesi Google'ın yeni nesil tablet bilgisayarı Nexus 7'ye ait olduğu ile sürülen cihazın fotoğrafını yayınlamış. E, bu fotoğrafa bakarsak e, arka tarafı yani 7 inç bir tablet e, ne ölçüde tutar e, bilemiyorum. Fiyatlarından makul, o fiyatlarının makul olacağından bahsedilmiş. 200 dolarlık bir başlangıç seviyesinden bahsedilmiş. Nexus 7 ile ilgili elimize bilgiler geçerse yine paylaşmaya devam ederiz. Bu arada benim de yakın zamanda edindiğim Samsung Galaxy S3 ile alakalı bir haber var. Samsung Galaxy S3 10 milyon satışa ulaşmış. Nasıl olmuş? Güney Koreli elektronik devi Samsung... Mayıs ayında piyasaya sürülen Galaxy S3 akıllı telefonunun satışlarının Temmuz ayında 10 milyonu bulmasını beklediklerini açıklamış. Mobil gelirleri 3 katına çıkan Samsung Android piyasasının da %50'sini ele geçirdi. Şimdi niye ele geçirdi? Benim şahsi fikrimi söylüyorum. Samsung her yönüyle Android'i sahiplenen bir e, duruma geldi. Gerçekten iyi sahiplendi. Ve en önemlisi Samsung Galaxy S2'nin tanıtımları o kadar iyi oldu ki e, insanlar S2 ilk defa Samsung S2 Galaxy S2 ile mağazalar önünde sıraya girmeye başladılar. S3 ile ki e, bence S3 için biraz daha e, sağlam bir cihaz olabilir dediğim e, S3 ile de bu yerini perçinleştirdi. Şu an akıllı telefon piyasasında ee, hemen hemen bir ikiye bölünmeye doğru gidiyor. Büyükler olarak. Açıkçası şu an e, en iyi telefonlar olarak hangileri diye bana sorsanız. Sanırım iPhone 4s, e, Galaxy S3 ve Nexus e... <gülüyor> Bu arada e, Hamza yayınımıza katıldı. E, kendisi yoktu aramızda. Ee, Hamza beni duyuyor musun? Evet ne güzel. Ee, yayına sesin gidiyor mu onu bilmiyorum. O ayarlar buradan yapılıyor. Ee, buradan şu an yapamadım o ayarı. Yayına başlayalı e, yaklaşık 6 dakika oldu Hamza. Ee, buradan ben nelerden bahsettim onlara bir sana da e, şey yapalım. <gülüyor> şöyle güvenlik sistemlerinde bir çığır açması beklenen bir teknolojiyle alakalı bir haber var Amerika'da e, siz kapıya doğru yaklaşırken 6 metre mesafeden parmak izinizi tanıyabilecek bir sistem üzerinde çalışıyorlarmış evet evet yani vallahi artık teknolojiyle alakalı bir şey diyemiyorum bu e, Muhtemelen şu an için Amerika ordusu için geliştiriliyormuş ama bunun 6 metrelik değil de atıyorum 30 santimlik ya da daha yakın mesafelerden de bir teknolojisinin geliştirileceği belki de geliştirilmiş olabileceği tahmin ediliyordur diye düşünüyorum. Ondan bahsettik sonra Gizmodo sitesinin Google'ın yeni nesil tablet bilgisayarı olduğu düşünülen Nexus 7'ye ait bir fotoğraf yayınlamış onu birazcık. Dile getirdim. Tabi burada en büyük avantajı 7 inç tabletin fiyatlarının düşük olması, 200 dolardan başlıyor. Ee, ama ama 7 inç Ye 7 inç olarak bir tablet ne kadar satar? Evet. standart uh -huh. Evet. Hı <gülüyor> hı. Evet, e, şu an yayınımızı dinleyenler şu an yoktur da ileride dinleyen olursa e, muhtemelen Hamza'nın dediklerini duymuyorlar çünkü ben onu ayarlayamadım henüz e, Hamza da benim e, kulaklıktan dinlediğim için muhtemelen Hamza'nın dediklerini duymadık. E, aslında şöyle özetlersek e, özellik açısından e, çok e, Aşağı kalır bir özelliği olmadığından bahsetti Hamza. Yani Android 4.1 ile geliyor. 1.3 GHz 4 çekirdekli bir işlemci ile geliyor. Ee, yine 1 GB RAM geliyor vesaire vesaire. Pil ömrünün de 9 saat olduğundan bahsediliyor. Ee, Tabi bakalım bunlar ne ölçüde. Yani bence bu tablet tutarsa fiyatından dolayı tutacaktır diye düşünüyorum. Tabi 200 dolar Amerika fiyatının Türkiye'ye geldiğinde 200 euro artı %18 KDV olduğunda biraz yükselecek. Yani 600-700 lira seviyelere gelecektir diye düşünüyorum. Devamında Samsung Galaxy S3'ten bahsettik Hamza. Temmuz ayında 10 milyon adede ulaşması bekleniyormuş. Samsung Galaxy S3'ün satışının satışı. Yani daha satacaktır diye düşünüyorum ben. Ee, bakalım. Yani S2 ile bayağı bir artış sağladı. Evet. Bakalım. Tabii Samsung aslında sadece ee, Teknolojik cihaz olarak e, daha doğrusu sadece teknolojik cihaz kategorilerinde değil de diğer e, mesela buzdolabı vesaire şeylerden de e, o alanlarda da savaşıyor diyelim. Tabi bu arada da şöyle bir şey var. E, Apple'ın durumu, Apple durumu ile alakalı bugün e, şöyle bir haber düştü. E, i̇ki tane piyasa araştırma şirketinin verilerine göre Samsung akıllı telefon nakliyatından en büyük rakibi Apple'ı geride bırakmış. E, küresel akıllı telefon piyasasındaki en güçlü marka haline gelmiş. Bence çok büyük bir başarı. Demin, e, demin, sen, demin, demin sen yokken de şöyle bir şeyden bahsetmiştim. Samsung bence Android'i en çok sahiplenen e, firma oldu. E, güncellemeleriyle e, bir cihazın içine donanımıyla yazılım günce, yazılım e, yazılımının son versiyonuyla koyulmasıyla e, beraber e, ve aslında biraz da tasarıma dikkat ederek iyi bir yer edindi bence şöyle söyleyelim Samsung 2011'in ilk çeyreğinde yani Ocak, Şubat, Mart aylarında %12 olan akıllı telefon piyasasındaki payını bir sene sonra Ocak, Şubat, Mart ayında %30'a yükseltmiş. Yani iki, yani iki katından fazla. İnsanlar aslında şöyle bence e, hani iPhone kullananlar ve diğerleri diye ayırıyorduk ya e, o diğerleri diye ayırdığımız kesim de e, Samsung kullananlar, HTC kullananlar, yani diğer markalar aklıma bile gelmiyor. Yani Motorola'sı, Asus'u vesairesi, Sony Ericsson'u vesairesi vesairesi. Yani diğer iPhone haricinde kalan diğer pasta'nın diğer dilimleri de çok bölünüyordu. Ve orada bir önder markaya önder marka boşluğu vardı. Bunu da sanırım Samsung doldurdu. Şu an bir akıllı telefon almak isteyen bir kişi sanırım ee, eğer tercih iPhone olmayacaksa muhtemelen %90 ihtimalle bence e, Samsung'dan yana olacaktır diye düşünüyorum. Evet. Hamza'nın sesini duyurma işini de yapabilsem keşke çok güzel olacaktı aslında. Ee, belki de kaydediyordur bilmiyorum ama e... <gülüyor> yok yani İlerleyen dönemde e, bana eşlik edeceğin zamanlar için de önemli. Yani biz şu an bu arada e, Hamza ile aynı zamanda e, Google Plus üzerinden Hangout yani görüntülü görüşme yapıyoruz. E, hem görüntülü görüşme yapıp hem de internet üzerinden canlı radyo yayını yapmaya çalışıyorum. E, umarım Hamza'yı duyuyorsunuzdur. Şu an bu test yayını olduğu için ben kendim duyamıyorum. Bunu daha sonra deneyeceğim. Ee, yine devam edersem Apple'da aynı demin verdiğim oranlarda geçen sene yüzde on iki olan Samsung bu sene yüzde ot'uza Peki Apple'da durum ne Apple'da geçen sene yüzde on sekiz olan pazar payını bir yıl sonra yani bu Ocak Şubat Mart ayında yüzde yirmi ulaştırmış yani bu ne demek oluyor yüzde yirmi dört artı yüzde otuz yani Apple ve Samsung'un payı toplamında tüm dünya piyasasında akıllı telefon piyasasının yarısını bu iki firma elde etmiş demektir. Ee, bu çok iyi bir rakam. Ee, sonuçta şöyle söyleyeyim, bütün dünyada akıllı telefon piyasasında dönen e, adet yani akıllı telefon adedi 145 milyona ulaşmış sadece ilk 3 ayda. Yani 145 milyon telefondan bahsediyoruz, akıllı telefondan bahsediyoruz ki bu e, yani yıllık 700 milyona yakın, 600-700 milyona yakın bir rakam ediyor ki akıllı telefon piyasası oldukça büyüdü. Artık insanlar e, daha doğrusu şöyle aslında Hamza sen de biliyorsun e, bana gösterdiğim bir akıllı telefon vardı, son Ericsson S miydi? U muydu? Xperia. Xperia U değil mi? Yani e, oldukça küçük bir ekrana ve oldukça küçük bir tasarıma sahip olmasına rağmen e, diğer abileri diyeyim. E, Abilerinin yaptığı hemen hemen her şeyi yapıyordu. Ha, biraz daha ağır yapıyor. evet Biraz daha yavaş yapıyor. E, belki bazı formatlardaki videoları oynatmıyor ama en azından internete bağlanma açısından, yani bir multimedya cihazı diyebilmek açısından oldukça kullanışlı bir hale gelmişler. E, bu arada Hamza Xperia U'nun fiyatından bilgim var mı? Hemen şöyle Xperia o fiyat diye arattıralım. Google amcaya bir soralım. Evet. Şöyle bir bakalım. Evet. Xperia U'da bir operatör 19 lira aylık ücretle demiş. Sanırım 24 ay ile yapılıyor. Peki bize net fiyat araştırırsak. Evet. Net fiyatlarına ulaştım. Şu an Xperia 10'un fiyatları 740 lira civarında. Ee, internet üzerinden baktığımız fiyat tabi bu. Yani şöyle. Şu an bir Samsung Galaxy S3 almak istediğinizde yaklaşık e, 2000 liraya yakın bir e, yani garantili almak isterseniz 2000 liraya yakın bir para vermeniz gerekiyor. 2000 liraya Samsung, şey, Sony Xperia U'dan yani neredeyse 3 tane alıyorsunuz. Dolayısıyla, dolayısıyla fiyat açısından baktığımızda da e, akıllı telefonların artık belli bir fiyat düzeyine ki bence 700 lira civarındaki bir düzey e, iyi denilebilecek bir akıllı telefon e, elde etmek için e, ulaşılabilecek rakam 700 lira civarında. Dolayısıyla 700 lira bir artık akıllı telefon alıp kullanabiliyorsunuz. Twitter'ından, Facebook'una vesairesine hepsini kullanabiliyorsunuz. Neyse devam edelim. Evet, YouTube Pinterest'te yayın yapacak. Ağustos 2011'den bu yana video içerikleri sitesinde destekleyen Pinterest, YouTube'un video arşivini Pinterest üzerinde yayınlayacağını duyurdu. Pinterest ile ilgili çok gelişmeler oluyor. Pinterest böyle enteresan bir şekilde ilgi çekiyor. Ee, i̇stemeden bende bir sanki pompalanıyor mumuş duygusu oluşturuyor. Ama yine de e, yani şöyle bir bir sürü ya yani birçok sosyal ağ var, birçok sosyal paylaşım sitesi var. Ama bunlardan sanırım e, iki tane lider, Twitter ve Facebook haricinde diğerleri. Ee, sanırım çok yani belli bir kesimin elinde kalacak ama genele yayılma pek olmayacak gibi görünüyor. Bu arada tabii şöyle bir istatistik de verelim. Pinterest'in e, 21 milyon aylık tekil kullanıcısı varmış. Aslında fena bir rakam değil ama yine de bakalım. Devam edelim. Kanadalı sanatçı Anita Kunz, bir gazetenin düzenlediği Tasarım Günleri için Türkiye'ye gelmiş Kanadalı sanatçı. Bizim ne alakamız var? Onu da düşünüyoruz, bakıyoruz vesaire, vesaire. Evet, çok da bizi ilgilendirmiyor. Geçiyorum. Evet. Geçenlerde Hamza sen de katıldın sanıyorum. 10. Altın Örümcek Ödül Töreni vardı. Gitmiş miydin sen? <gülüyor> ha. ha doğru doğru doğru. Siget'in bir etkinliği vardı. Ee, buradan Evrene de selam söyleyelim. Gelemedik kusura bakmasın. Ee, gerçi görüştüm ben kendisiyle. Ee, orada Altın Örümcek Ödüllerinin onuncusu dağıtıldı. Ama sanki e, ben. Ödüllerle alakalı böyle Twitter'dan da biraz takip ettiğim kadarıyla sanki yine hemen hemen aynı e, aynı yerlere gitti ödüller. Yani e, en iyi mesela en iyi banka e, sitesi olarak sanırım yine Garanti Kontrere aldı. E, bakayım bu arada arama mı var. Ha. Hamza, Hamza ile yayınımız düşmüş. Neden acaba? Ne? Evet, kopmuşuz. Ee, ben de şey diyordum, e, Altın örümceğin 10. ödülleri düzenleniyor ama yine Doğuş grubunun bir e, 7 ödül alması ve sanki yine aynı grup aynı ödülleri alıyor gibi bir e, bende his oluşuyor ama bilmiyorum katılır mısın? Yani şimdi bakalım peki kimler ödül almış? Onuncu Altın Örümcek Web Ödüllerinin e, kategorilendirirsek en iyi web sitesi Türksel.com'te almış. Yani en iyi web sitesi o kadar yani enteresan bir kavram ki e, yani bu sanki en iyi yani bilemedim en iyi web sitesi bence çok yani bence çok iddialı yani şöyle bir şey diyebilirsiniz. E, yani bir, bir kategorilere bölmek lazım diye düşünüyorum. En iyi erişilebilir web sitesi ntvmsnbc.com seçilmiş. Haber sitelerinde yine ntvmsnbc.com ee, Yaşam dalında Doğuş Yayın Grubu'ndan yine tatbilir.com. Eğlence olarak cnbce.com ee, Bakalım spor dalında ntvspor.net Bankacılıkta Garanti.com.tr Bakalım Hamza sürekli düşüyor bu arada Hamza sürekli Sürekli düşüyorsun Bu arada yayınımızda 21. dakikayı doldurduk Biraz da hızlı ilerlersek Şu an itibariyle Twitter'daki gündem nedir ona bir bakalım Yine abuk sabuk bir gündem olacağını tahmin edebiliyorum ee, En son baktığımda ne vardı? Emre Belezoğlu ile alakalı bir şeyler vardı. Ee, i̇nternet bankacılığında yani çok enteresan bankacılık ve finans dalında Garanti.com.tr ödül alıyor. Ama internet bankacılığında Türk Ekonomi Bankası ödül alıyor. Bu da ilginç. Kurumsal web sitesi olarak kurumsal web sitesi olarak vakko.com ödül almış. Eee Evet böyle sosyal medya kampanyası olarak Nesli almış. Mesela Telekomünikasyon'da Türksel almış. Turkish Airlines turizm ve seyahat dalında almış. Yani Turkish Airlines'ta turizm ve seyahat o da güzel. Enteresan olmuş. Diyelim. <gülüyor> ee, en iyi teknoloji sitesi dalında evet inanılmaz hamzatikolik.com ile ödülü evine götürdü. Evet. Bakalım başka nelerden bahsedebiliriz? İnsansız helikopter yapılmış. YouTube'un 301 gizemi çözülmüş. iPhone 5'te bu da mı olacak? Evet. iPhone 5'in Eylül ayında duyurulmasını bekliyoruz. iPhone 5'e tabi bir sürü bir sürü kelimesinden de çok kullanmaya başladım. Ee, Tabi bu arada çok eğliyoruz, bir sürü diyoruz, abidik kubidik konuşuyoruz. Dinleyenlerimiz bunu gülüp bunu gülüp, evet, bunu dinleyip muhtemelen e, anıyorlardır bizi. Kusurumuza bakmasınlar. Daha da iyi olacağız ilerleyen dönemde. Şöyle araya ufak bir ufak bir bakayım müzik ekleyebilecek miyim? Onu bir deneyeyim. Enteresan. Evet. Şöyle hafif bir müzik koydum. Evet. Devam edersek iPhone 5 hakkında ortaya atılan iddiaya göre Apple görmezden geldiği bu teknolojiyi merhaba diyecek. Muhtemelen NFC'dir. Ya da NFC diyelim. Evet. NFC teknolojisi nihayet Apple'a geliyor. Gelsin mi? Gelsin. Şöyle söyleyeyim. Samsung Galaxy S3 ile ben NFC teknolojisinin biraz deneme fırsatım oldu. Oldukça başarılı. Bir de şöyle bir şey var. Önü oldukça açık bir teknoloji. kaldı ki ee, Apple'ın yani böyle enteresan teknolojileri sevmesi lazım ama muhtemelen ben bundan nasıl kar ederim diye düşündüğü için e, bir türlü aktif hale getiremedi. Ee, yani yakında e, NFC teknolojisi üzerinden kredi kartıyla yapılan ödemeler başına e, kuruş dahi olsa bir Apple e, ödeme ücreti alırsa ee, şaşırmam yani ee, ama oldukça kullanışlı bir teknoloji. NFC e, teknolojisini bir gün işleyeceğim. Onu için e, uzun bir program düşünüyorum açıkçası. İşte on page diyelim. Peki başka haberlerden ne söyleyebiliriz uygulama geliştiricilere 4 milyon dolar demiş öyle mi evet Hamza'nın sitesine bakarak t o tcolik.com diyoruz evet bakalım yayınımızdaki son 5-6 dakikayı ki yarım saati geçirmemeye çalışıyorum Belki ilerleyen zamanlarda daha uzun ya da daha kısa olabilir. Görüş ve önerilerinizi lütfen bekliyorum. Kahramanugurlu.gmail.com ee, Evet, Ticoli'nin sitesinde yani Hamza'nın sitesinde Dikkat 9 Temmuz'da internetiniz kesilebilir demiş. Evet, böyle bir e, haber vermiş. Evet, şöyle bir bakalım. Neden diye soralım. Ee, bir trojan sistemimizin dns ayarlarını zararlı, dns sonuçları da değiştiren zararlı yazılımdır. Ee... Evet. Genellikle çoğumuzun kullandığı dns değiştirme olayını yapıyoruz. Ee, Dns'i neden değiştiriyoruz? Çünkü bazı yasaklı sitelere girilemiyor. Ee, bu dns'e girmeyi peki Türk halkı nereden öğrendi? Youtube yasağından öğrendi. YouTube yasağını delmek için insanlar DNS'lerini değiştirmeye özellikle Google'ın e, 4 tane 8 ve 8.8.4.4 olarak bilinen meşhur DNS'lerini kullanarak herhangi bir yasaklı siteye rahatlıkla girebiliyorsunuz. Tabi bu DNS'lerin de bulunduğu yerler var. E, zararlı DNS sunucularını yöneten 8 kişinin FBI tarafından Estonya'da yakalanmasını mütakip. DNS sunucuları FBI'nin kontrolü altına alınmış. Dolayısıyla sunucuların kapatılması halinde enfekte olan birçok sistem devre, devre dışı kalacağı için FBI tarafından da bu konuda çalışmak üzere DCWG çalışma grubu kurulmuş. Yani sunucuların kapatılma tarihi olarak 9 Temmuz belirtilmiş. Belki de şöyle söyleyelim... Ee... Hamza beni doğrular mı bilmiyorum. Benim anladığım kadarıyla. Bizim kullandığımız DNS'lerin bir kısmı bu sunuculardan yol aldıysa e, bizim yolumuz kesilmiş olacak ve internette belki de o girdiğimiz sitelere giremeyeceğiz. Yoksa internetin komple komple kapanması gibi bir şey olmayacak anladığım kadarıyla. Evet. Evet. Takip evet. evet. Evet. Peki Peki Anladım. Peki Evet. Peki şöyle bir şey ben ben anladım peki. Evet, peki şöyle bir şey sorayım hanımaza. Ben şimdi Google DNS'lerini kullanıyordum. Benim de başıma benzer bir şey gelebilir mi? Yani diğer DNS'leri kullandığımı hatırlamıyorum. Hangi? Evet. Anladım. Bakalım, 9 Temmuz'u bekleyeceğiz. Ee, evet. Öyle mi? Ha, bir saniye, ben kaçırmışım. Evet, yine e, Hamza'nın sitesinde eğer Hamza'yı duyamayanlar varsa ki muhtemelen duyamıyorsunuz. Bu konudan da dolayı özür dilerim. Bir sonraki seferi halletmeye çalışacağım. Ee, Hamza'nın tikolik.com sitesinde anlattığı gibi, internetin 9 e, Temmuz'da